أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدأة وكل بدأة دلالة وكل ضلالة في النار Bugün inşallah kardeşler İmam Bukhari Rahimeullah'ın Kitabı Refil Yedeyn Salat Yani namazda elleri kaldırma kitabını okuyacağız. Bu kitap okumaya başlamadan önce inşallah muhtasar bir şekilde İmam Bukhari'nin hayatından bahsedeceğiz. O hadis bilginlerinin ileri gelenlerinden biridir. Ebu Abdullah, Muhammed bin İsmail, bin İbrahim, bin El Mugire, bin Berdizbeh, El Cufi, El Bukhari'dir. Mugire bin Berdizbeh, Bukhara valisi, Yemen El Cufi'nin aracılığıyla Müslüman olmuştur. Bu nedenle Cufi'ye nispet edilmiştir. Bukhari'nin babası ve dedesi hakkında tek bilgimiz yoktur. Muhammed El Bukhari, 13 Şevval 1994 Hicri 21 Temmuz 8:10 tarihinde Cuma günü Bukhara'da doğmuştur. Bundan dolayı da Bukhari nispetiyle anılmasına sebep olmuştur. Bukhari henüz bebek iken babası vefat etmiş, kardeşi Ahmet ile birlikte yetim kalmıştır. Annesinin terbiyesi altında büyümüş, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ezberlemiş ve Arapça öğrenmiştir. Babasından kalan servet onun hiç kimseye muhtaç olmadan ilim öğrenmesinde yararlı olmuştur. 11 yaşında hadis öğrenmeye başladı. 16 yaşında annesi ve kardeşi Ahmet ile birlikte hacca gitti. Annesi ve kardeşi Buhara'ya dönerken kendisi ilim öğrenmek isteğiyle Mekke'de kaldı. 18 yaşında kitabı Kaday-ı Sahabe ve Tabi'in ile Tarih ol kebir adlı eserlerini yazdı. Henüz 18 yaşındaydı. İlim öğrenmek için Şam'a, Mısır'a, Basra'ya, Bağdat'a gitti. Bu amaçla 6 yıl Hicaz'da kaldı. Buhari hadis öğrenmek ve nakletmekle kalmadı. Şiirle de ilgilendi. Ancak fazla şiir yazmadı. Savaş sporlarına ilgi duydu, ata bindi, o ok kattı. Akranları Buhari'den övgüyle bahsederler. Onu öğrenenler arasında büyük muhaddis İmam Müslim de vardır. Buna rağmen Buhari'nin üstünlüğünü çekemeyenler fikne çıkarmaktan geri kalmadılar. Buhari'nin Kur'an mahluktur düşüncesini savunduğunu yaydılar. Bu dedikodulardan rahatsız olan İmam Buhari rahimahullah memleketi Buhara'ya gitti. Burada da rahat edemedi. Buhara emiri ile arası açıldı. Buhara emiri Halid bin Ahmed Çocuklarına e, cami-i sahihi ve et-tarihi okutması için Buhari konağına çağırır. Fakat Buhari bu teklifi kabul etmez. İlim meclislerinin herkese açık olduğunu, isteyenin gelerek yararlanabileceğini, ilmi valinin konağının duvarları arasında hapsedemeyeceğini bildirir. Bu olay üzerine Ahmet İbni Halid onu Buhara'dan sürer. Buhari Buhara'dan ayrıldıktan sonra Semerkant'a gider. Arden köyünde bulunan akrabalarının arasına yerleşir. Semerkantlılar Buhara'dan yararlanmak isterler. Bir heyet gönderip Semerkant'a gelmesi ricasında bulunurlar. Buhara, Semerkant'a gitmek için hazırlık yapmaya başlar ancak bu arada hastalanır ve Ramazan Bayramı gecesi vefat eder. Yani 30 Ramazan Hicri 256 yılında miladi olacak 31 Ağustos 869 yılında Cenaze, Cenazesi bayram günü öğleden sonra kılınarak Hardenk'e defnedilir. İmam Bukhari kardeşler keskin bir zeka ve ezberleme yeteneğine sahipti. Herhangi bir şeyi ezberlemesi için ona bir defa bakması veya onu bir defa dinlemesi yeterliydi. Bağdatlıların ve Semerkantlıların onun zeka seviyesini denemek için sordukları sorular bunun göstergesi bakımından önemlidir. Gezileri sırasında dinlediklerini yazmaması ve kendisine takılanlara dinlediği bütün hadisleri ezberden okuması da dikkat çekicidir. O aynı zamanda çok hadis ezberlemekle de şöhret bulmuştu. İnce yapılı uzun boyluydi. İhtiyarlığında çok halim, selim görünüşlü olmuştu. Sert yaratılışlı değildi, yumuşak huyluydu. İlim konusunda çok dikkatliydi, dayanaksız konuşmak istemezdi. Başkalar hakkında gayet yumuşak bir dil kullanırdı. Derdi ki hiçbir kimseyi gıybet etmemiş olarak Allahu Azze ve Celle kavuşmayı arzu ediyorum. Rıcal bilgisi herkesten çok olmasına rağmen cef ettiği yani zayıflığını ortaya koyduğu ravil hakkında bile aşağılayıcı tabirler kullanmazdı. Yalancılığı bilinen birisi için fihi nazar yani bunda ihtilaf vardır, şüphe vardır gibi yahut sekatu anhu Sikalığı konusunda alimler sustular derdi. Onun bir adam hakkında en ağır sözü munkarul Hadis yani hadise alınmaz terimidir. bu sistem müelliflerinden en i Bukhari'yi bizzat görüştüğü şeyhler arasında saydıktan sonra şöyle demiştir. O Sika, inanılır, akıllı bir muhaddistir. İslam tarihinde ilk defa sahih kitap yazan odur. Bazı alimler onun için şöyle derler. Bukhari, Allahu Azze ve Celle'nin yeryüzünde yürüyen ayetlerindendir. Necm bin El-Fazl diyor ki, Rüyamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Bir köyden çıkmış gidiyordu arkasından İmam Bukhari de onu takip etmekteydi. O bir adım atınca Bukhari de bir adım atıyor ve ayağını Allah Resulü'nün ayağının bastığı yere basıyordu. Kitabını da her bakımdan ona nispet ediyordu. Bukhari ilmiyle amel eden bir insandı. İslami sınırlara uymada aşırı derecede titizdi. Helal ve haram konusunda duyarlı idi. Hadis ilmine hizmet bu yolla Allahü Azze ve Celle'nin rızasını Allah Resulü ve Vesselam'ın şefaatini kazanmaktan öte bir amaç taşımıyordu. Babasından kalan mirası bile bu yolda harcamıştı. Cömertliğiyle şöhret bulmuştu. Yardım ettiklerine Allah rızası için elini uzatıyordu. Çok Kur'an okur, çok maafli namaz kılardı. Rivayete göre her üç günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Gecenin bir kısmını uykuyla geçirirdi. Sürekli geceleri uykusundan kalkıp kandilini yakar, hadis tahriç ederdi. Yahut yazdıklarına işaret koyar, üzerinde düşünürdü. Seherden önce uyanır, gece namazı kılar, sonra Kur'an'ın üçte birini okurdu. Ramazan'da ise teravihden sonra Kur'an'ın üçte birini okumaya devam ederdi. Buhari'nin kendi ifadesine göre hadis aldığı hocalarının sayısı binden fazladır. Başlıca hocaları Ahmed bin Hanbel, Ali Bin El Medini, Yahya Bin Ma'in, İsmail Bin İdris El Medini, İshak Bin Rahüvey'dir. Öğrenciler arasında ise en meşhur olanları İmam Tirmizi, Muhammed bin Nasr'ul Elmervezi, İbn Ebu Davud, İmam Müslim bin Haccaç ve İmam Nesai'dir kardeşler. İmam Bukhari birçok kitabı kaleme almıştır. Bunların en meşhuru El Cami'ü Sahih'tir. Yani Sahih-i Bukhari diye bildiğimiz kitaptır. Tarih-ül Kebiri, Tarih-ül ve tarih sagir vardır. edebül ül Müfett, kitab -ül yani ona sonra kitab-ı Kıraat-ı Halfel İmam Raful Yedeyn Fis Salat Şimdi okuyacağımız inşallah kitap. Ve bunun dışında da El Akide Yahut et Tevhid isimli kitabı Halkul Ef'alil İbad Vel Redde El Cehmiye isimli bir kitabı vardır. Ve birçok kitap da ona Nispet edilmektedir. Kardeşler. İmam Bukhari'yi tanıttıktan sonra inşallah şimdi kitabımıza başlıyoruz okumaya. Tekrar hatırlatayım. Kitabımızın adı Kitab-ı Ref'il Yedeyn Fissalat Yani namazda elleri kaldırma kitabı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım ve itimadım onadır. Bize Şeyh İmam Allame Hafız Muhkif yani Allah'tan hakkıyla korkup işin hakkıyla yerine getiren Selefin takipçisi Zeynuddin Ebul Fad Abdurrahim bin Hüseyin bin al Iraki ve Şeyh İmam Hafız Nuvettin Ali bin Ebu Bekir el haysemi o ikisine okumayla haber verdi. O ikisi şöyle dediler. Bize Şeyhatu Salihatu Ummu Muhammed Sıddül Arap yani Arap kadını Bint Muhammed bin Ali bin Ahmet bin Abdülvahib bin El-Bukhari haber verdi. O şöyle dedi. Bize deden Şeyh Fadruddin bin El-Bukhari ben hazırken ve rivayet ettiğine izin mi yani icazetliyken okumayla haber verdi. O şöyle dedi. Bize Ebu Has, Ömer bin Muhammed bin Ma'mer bin Taberzet ondan işitme yani sema yoluyla haber verdi. Bize Ebu Galip Ahmet bin El Hasan bin El haber verdi. Bize Ebu Hüseyin Muhammed bin Ahmet bin Hasan El Mersi haber verdi. Bize Ebu Nasr Muhammed bin Ahmet bin Musa El Melahime haber verdi. Bize Ebu İsa Mahmud bin İsa bin Mahmud El Hazai haber verdi ve şöyle dedi. Bize İmam Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim El Bukhari haber verip şöyle dedi. Kardeşler bu okuduğu bu kitabın senedi. Ve İmam Muharra kardeşler şöyle diyor. 1. Bu Risale namazda rükua giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmaya karşı çıkan ve kendisini ilgilendirmeye şeye kendisini zorlayarak meseleyi Arap olmayanlara yarı aceme anlaşılmaz hale getiren kimseye reddiyedir. Halbuki bu husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ve sözü olarak sabit olduğu gibi ashabının fiili ve rivayetleriyle de sabit olmuş. Sonra tabiinde bunu yapmışlar. Selef de onlara uymuştur. Yine bu husus güvenilir kimseden adil ve güvenilir halefin rivayeti yoluyla sahih haberlerle gelmiştir. Yüce Allah onlara rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine olan nefretlerinden dolayı gönlündeki, kin, kalbinde sıkıntı bulunan kimselere de Allah vaadini gerçekleştirsin. Onlar yükledikleri büyüklenmeleri, eti kemiği ve iliğine kadar bulaştıkları bidat ve aldatmak için etraflarına topladıkları acemlere gösterdikleri yakınlık sebebiyle sünnet ehline düşmanlık göstermeleri yüzünden bunu hak etmişlerdir. 2. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ümmetinden hak üzere kaim olan bir tahile bulunmaya devam edecek, kendilerini yardımsız bırakanlar ve muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara zarar vermeyecektir. Bu durum bunlardan bazısında teşvik ve samimi niyet üzere istek olmasından sonra, ihmalkarlık olsa da insanlar tarafından, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kasıtsız olarak terk edilen fiilleri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki örnekliği yerine getirmek üzere Allah Resulü'nün öldürülmüş olan bütün sünnetlerinin ihya edilmesi hususunda ebedi yeng geçerlidir. Ta ki yasaklanan fiili terk etmede veya Allah Resulü'nün emriyle amel etmede azimli olunsun. Zira Allah insanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve İtaat etmelerini farz kılmış ve ona tabi olmalarını zorunlu tutmuştur. allah Azze ve Celle, Resulüne itaati, kendisine itaat saymıştır. Güç, kuvvet ve azamet sahibi olan Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Resul size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan sakının. Haşr Suresi 7. Ayet-i Kerime Üç, u Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim Rasule itaat eder ise muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Nisa Suresi 80. Ayet-i Kerime 4. Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hayır, Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın o hükme tam manasıyla teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayeti kerime. 5 Allahu azze ve celle şöyle buyuruyor. Onun emrine muhalefet edenler bir fitneye, belaya uğratılmaktan veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur suresi 63. ayeti kerime. 6 Allahu azze ve celle şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizin için Allah'ın Resulü'nde Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler ve Allah'ı çokça edenler için en güzel örnekler vardır. 7. Bu da Ahzab suresi 21. ayet-i kardeşler. 7. Allah Subhanahu ve Taala Resulullah aleyhissalatü vesselama tabi olarak kendisinden yardım isteyen, onun izini takip eden, nefsinin şerrinden Allah azze ve celle'ye sığınan ve Allah'ın şu kavlinden dolayı rüştünün yani doğruluğun ilham edilmesini isteyen bir kula rahmet etsin. Kim benim hidayetime tabi olursa sapmaz ve bedbah olmaz. Taha suresi 123. ayet kelime. 8 Bize İsmail bin Ebi Uyays haber verdi. Bana Abdurrahman bin Abi Zinat Musa bin Ukbe'den, o Abdullah bin El-Fadr el-Hâşim'den, o da Abdurrahman bin Hürmüz el-Araş'tan, o da Ubeydullah bin Abi Rafi'den, o da Ali bin Abi Talib radıyallahu anhudan bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için tekbir aldığı zaman ellerini omuzları hizasına kaldırırdı. Ve yine ruku etmek istediğinde, başını rukudan kaldırdığında ve iki rekattan kalkacağında bunun aynısını yapardı. Bu hadis hasen sahihtir kardeşler. 9. Buhari dedi ki ve böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden 17 kişiden rivayet olunmuştur ki onlar rükuda ellerini kaldırıyorlardı. Bunlardan bazıları Ebu Katade el-Ensari Ebu Usaid el-Sa'idi el-Bedri Muhammed bin Besl Mesleme el-Bedri Seh bin Sad el-Sa'idi Abdullah bin Ömer el-Hattab Abdullah bin Abbas bin Abdulmuttalib el-Hâşimi Allah Resulü ve vesselamın hizmetkarı Enes bin Malik Ebu Hureyre Tavsi Abdullah bin Amr'ı İbn-ül As. أب الله بن الزبير بن الأوم القراشي وائل بن هجر الحضرمي، مالك بن الهويرس، أبو موسى الأشعري، أبو همة السعيد الأنصاري، ومر بن الحتّاب علي بن أبي طالب ومطردة. حنفي على النرد الخالد الشير بدر الدين العيني الأمدة القاردة. Bunu nakletmiş olup 19 kişiyi daha zikreder. 10 Kardeşler Hasan ve Humeyd bin Hilal dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri namazda ellerini kaldırırlardı. 11 bir, bir kişi dışında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından hiç kimse bundan istisna edilmemiştir. İlim ehli katında Nebi Aleyhisselatü asabından ashabından birinin dahi ellerini kaldırmadığı sabit olmamıştır. Evet kardeşler, istisna edilen buradaki bir kişi Abdullah bin Mesut radiyallahu anhudur. İmam Bukhari bu sözleriyle İbn Mesut radiyallahu anhudan sadece başlangıç tekbiri tekbirinde elleri kaldırmaya dair gelen rivayetin de ilim ehlikatında sabit olmadığına işaret etmektedir. 12. Bu anlattıklarımız Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin birçok sahabelerinden de rivayet edildiği gibidir. 13. Mekke alimlerinden alimlerinin birçoğundan, Hicaz, Irak, Şam, Basra, Yemen ve Horasan halkının birçoğundan da bizi rivayet edilmiştir. Said bin Cübeyr, Ata bin Ebi Rabah, Mücahit, El-Kasim bin Muhammed Salim bin Abdullah bin Ömer bin El-Hattab, Ömer bin Abdullah Aziz numan bin Ebi Ayş, El-Hasan, bin Sirin, Tavuz, Mekhul, Abdullah bin Dinar, Nafi, Ubeydullah bin Ömer, El-Hasan bin Müslim, Kays bin Sad ve daha birçokları da bunlardandır. Evet kardeşim buraya şöyle bir not düşülmüş. Bize Yezid bin Harun Eşaş'tan tahdis etti. O da Hasan İbni Sirin'den tahdis etti. O ikisi yani Hasan ve İbni Sirin iki secde arasında ellerini kaldırıyorlardı. Bunu İbni Ebu Şeyde El Müssennesinde nakletmiştir. Yine bize İbni Uleyye Eyüp'ten tahdis etti dedi ki Nafi İbni Taos'u iki secde arasında ellerini kaldırırken gördüm. Bunu da İbni Ebu Şeyde nakletmiştir kitabında. Yine bize Hammat bin Zeyd, Eyyub Es-Sahdiyani'nin şöyle dediği tahdis etti. Tavuz ve İbni Ömer radıyallahu anh'unun azadlısı nafi iki secde arasında ellerini kaldırırken gördüm. Hammat dedi ki Eyyub da böyle yapardı. Bunu da İbni Hazım El-Muhalla'da nakletmiştir. Yine Eyüp Es-Sahdiyani'nin kendisini yaptığı Kendisinin yaptığı şöyle rivayet edilmiştir. Bize Ebu Bekir tahdis etti dedi ki bize İbni Uleyye Eyyub için dedi ki onu da iki secde arasında ellerini kaldırmayı yaparken gördüm. Bunu da İbni Ebu Şeyh'de müsennesinde nakletmiştir. 14 ve yine da radiyallahu anhudan rivayet edilmiştir ki o namazda ellerini kaldırırdı. 15 Abdullah bin El Mubarek de namazda ellerini kaldırırdı. Yine onun arkadaşlarından hepsi namaz derlerini kaldırırlardı. Ali bin Hasan, Abdullah bin Osman, Yahya bin Yahya bunlar arasındadır. Yine Bukhara ehlinin muhaddisleri ki İsa bin Musa, Kab bin Said, Muhammed bin Selam, Abdullah bin Muhammed el-Mesnedi ve anlattığımız ilim ehli arasında farklılıkları sebebiyle sayılamayacak kadar çok kimseler de bunlardandır. 16. Abdullah bin Ezzubeyr, Ali bin Abdullah Yahya bin Ma'in, Ahmet bin Hanbel, İshak bin İbrahim, ellere kaldırma ile, ile alakalı Allah Resulü ve vesselam'dan gelen bu hadislerin genelini ispat ediyor ve bunları hak olarak görüyorlardı. Bunlar kendi zamanlarının ilim ehlidirler. 17- ve yine Abdullah bin Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. 18. Ali bin Abdullah bize haber verdi. Bana Sufyan bildirdi. Ez-Zuhri Salim İbni Abdullah'dan. O da babası İbni Ömer radıyallahu anh'dan bildirdi. İbni Ömer radıyallahu anh'ı dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirirken, ruku ederken ve rukudan başını kaldırırken ellerini kaldırdığını gördüm. Bunu iki secde arasında Yapmıyordu. 19. Ali bin Abdullah şöyle dedi ki zamanının en alemiydi. Zuhri'nin Salim'den onun da babasına rivayet ettiğine göre namazda elleri kaldırmak Müslümanlar üzerine bir haktır. 20. Bize Müsebbet bildirdi. Bize Yahya bin Said bildirdi. Bize Abdülhamid bin Cafer bildirdi. Bize Muhammed bin Amr bildirdi. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 10 kişi içinde ki Ebu Katade bin Rabi radıyallahu anhu da onlardan biriydi. Ebu Hümeyt radıyallahu anhun şöyle dediğine şahit oldum. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namazını sizin en iyi bileninizim. Dediler ki bu nasıl olur Allah'a yemin olsun ki ona sohbet olarak ne sen bizden daha öncesin ne de ona bizden daha çok tabi olmaktasın. Dedi ki bilakis onu gözledim. Dediler ki zikret o zaman. Dedi ki namaza durduğu zaman iki elini kaldırdı. Ruku ettiğinde rukudan başını kaldırdığında ellerini kaldırdı. Ve iki rekattan kalkacağında, kalkacağında da bunun aynısını yapardı. Yani tahiyyattan kalkarken de bunun aynısını yapardı. 21- Bukhari dedi ki Ebu Asım'a Hamid bin Cafir hadisini sordum ve onu hemen tanıdığı onayladı. 22. Bana Abdullah bin Muhammed bildirdi. Ondan da Abdullah Hamid bin Cafir bize bildirdi. Bize Muhammed bin Amr bin Ata bildirdi dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın aralarında Ebu Katada bin Rabi de bulunduğu on sahabesi içinde Ebu Humayt radiyallahu anh'ın şöyle dediğine şahit oldum ben Allah Resulü ve vesselamın namazını sizin en iyi bileninizim. Sonra onun hadisinin aynısını zikretti. Onların hepsi doğru söyledim dediler. 23 Bize Abdullah bin Muhammed haber verdi. Bize Abdülmenik bin Amr bildirdi. Bize Fuley bin Süleyman bildirdi. Bana Abbas bin Seh bildirdi dedi ki Ebu Hümeyt, Ebu Useyt Seh bin Sad ve Muhammed bin Meslem'e bir araya geldiler ve Allah Resulü'nün namazını konuştular. Ebu Hümeyt dedi ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını sizin en iyi bileninizim. Kalktı ve sonra tekbir getirdi ve ellerini kaldırdı. Sonra ruku için tekbir getirdiği anda ellerini kaldırdı. Sonra ruku etti ve ellerini dizlerinin üzerine koydu. 24. Bize Ubeyd bin Yeyiş bildirdi. verdi. Bize Yunus bin Bukeyr bildirdi. Bize İbni İsa'k El-Abbas bin Selh Es-Sa'id'den haber verdi dedi ki Çarşıda Ebu Katade, Ebu Usaid ve Ebu Hümeyt ile beraberdim. Hepsi de şöyle diyorlardı. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü namazını sizin en iyi bilenimizdim. Onlardan birisine şöyle dediler. Namaz kıl o da tekbir getirdi sonra okudu. Sonra tekbir getirdi, ellerini kaldırdı. Şöyle dediler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına isabet ettim. 25 Bize Ebu Velid Hişam bin Abdülmelik ve Süleyman bin Harp bildirdi. O ikisi dediler ki, bize Şube deden o da Nasır bin Asım'dan o da Malik bin El-Huvayr radiyallahu anhudan haber verdi dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir getirdiğinde, ruku ettiğinde ve rukudan başını kaldırdığında ellerini kaldırırdı. Evet kardeşler şöyle bir not düşünmüş bu rivayete. Malik bin el-Huvayris radiyallahu anhudan gelen farklı ziyadelikle şu hadis nakledilmiştir. Malik bin Huvayris radiyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Muhakkak ki o Nebi aleyhissalatü vesselamın namazında ruku ettiğinde başını rükudan kaldırdığında ve secde ettiğinde ve secdelerden başını kaldırdığı zaman ellerini kulaklarının alt tarafına kaldırdığını görmüş. Bu hadis-i mesaiye Ahmet Ebu Avane Darakudni İbni Hazım El-Muhalla'da sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Diğer bir lafızda şöyle gelmiştir. Ruku ve secdelerde ellerini kulaklarının altı idrasına kadar kaldırırdı. Bunu Ahmet ve Ebu Avane sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. 26 Evet kardeşler bu not devam ediyor. İnşallah o not okuyalım. Onun sıra 26. maddeyi okuyalım. Hafız İbni Hacer El Eskalani Fethül Baratlı eserinde Nesai'nin rivayetini naklettikten sonra şöyle demektedir. Secde ve el kaldırma hakkında varit olan hadislerin en sahihi Malik bin el-Huveyris radıyallahu anh'unun rivayetidir. Şeyh el-Bani bu hadisi Irwa'ul Ghalid'de ve Tamamul minna fi taliqat ala fik'us sünne'de tahric ederek Müslimin şartına göre sahihtir demiştir. Profesör Doktor Abdül Azim bin Bedevi el-Halefi el-Begi's fi fik'us sünne bu kitab il Aziz. Bu kitap tercüme edilmiştir Kuraba yayınlar tarafından ana hatlarıyla İslam Sakkı isimli kitabında hadise sahih demiştir. 26 bize Muhammed bin Abdullah bin Hawshet bildirdi, bize Abdullah bin bildirdi, bize Humeyd Enes enasradiallahu anhu'dan bildirdi dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukudan rukuda ellerini kaldırırdı. Bu hadis ile ilgili bu rivayetle ilgili de bir notlar arkadaşlar. Enes radiyallahu anh'dan gelen merfu olarak farklı ziyade ile şu hadis nakledilmiştir. Emet bin Malik radiyallahu anh'dan şöyle dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam rükuda ve secdelerde ellerini kaldırıyordu. Bu rivayet i̇bnül bu şeyde Darahut'mi. Hafız ve Hafız haysemüz bu hadisi Ebu Yağla rivayet etmiştir. Rıcalı ise sahihin rıcalıdır demiştir. Yine Ebu Yala İbni Neccar İbni Hazım Muhalla da rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir Muhalla'ya yapmış olduğu talikinde bu isnat cidden sahihtir demiştir. Şeyh Elbani bu hadisi irvaul galizde takrik ederek sahih demiştir. Diğer bir lafız ise şöyledir kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaza girerken, ruku ederken başını rukudan kaldırırken ve secde edeceğinde ellerini kaldırıyordu. Bu hadisi de Darakobni ve Ziyaül de rivayet etmişlerdir. Diğer bir lafız ise şöyledir. Katadeden şöyle dedi. Enes bin Malik radiyallahu anhuya Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namazı nasıl, nasıldı bize göstersene dedim kalktı ve namaz kıldı. Ellerini her tekbirle beraber kaldırıyordu. Heysem-i mecmu de bu hadisi takrik etmiştir ve şöyle demiştir. Kederani el-Evsat'da bunu rivayet etmiş olup, senedinde ismi geçen Muhammed bin Ubeydullah el-Arzemi zayıftır demiştir. 27 bize İsmail bin Ebi Uveys bildirdi Bize İbn Ebi Zinat Musa bin Ukbe'den O da Abdullah bin Fadl'dan O da Abdurrahman bin Hurmuz el araçtan O da Ubeydullah bin Ebi Rafi'den O da Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhudan bildirdiğine göre Şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Farz namaz için kalktığı zaman Tekbir getirir ve ellerini Omuzları hizasına kaldırırdı Ruku etmek istediğinde ve rukudan başını kaldırdığında da bunu yapardı. Oturmuş haldeyken namazından bir şey için ellerini kaldırmazdı. İki secdeden ayağa kalkarken aynı şekilde ellerini kaldırır ve tekbir getirirdi. 28. Bize Ebu Naim el-Fadil bin Dukeym bildirdi. Bize Kays bin Süleym el-Amber'i bildirdi dedi ki al bin Vail bin Hucur'u işittim dedi ki bana babam bildirdi dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldım. Namaza başladığı anda tekbir getirdi ve ellerini kaldırdı. Sonra rükuya etmek istediği anda ve rükudan sonra yine ellerini kaldırdı. Şeyh Elbani bu rivayet için sahih Ebu Davut da 714 oğlu hadisin altında sahih demiştir. Evet kardeşler şöyle notlar da var. Bu hadisin akarında. Vahil bin Hucur radıyallahu anh'udan gelen farklı ziyade ve şu hadisler nakledilmiştir. Abdülcebbar bin Vahil bin Hucur'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ben küçük bir çocuktum. Babamın namazını hatırlamıyorum. Vahil bin Alkane, babam Vahil bin Hucur'dan bana nakletti şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kıldım. Allah Resulü namaza başlarken tekbir aldığı vakit ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırdı. Sonra örtündü. Sonra sol bileğini sağ eli ile tuttu. Her iki elini de elbisesinin altına soktu. Ruku yapmak istediği zaman ellerini elbisesinden çıkardı ve onları kaldırdı. Sonra rukudan başını kaldırmak istediği zaman ellerini yine kaldırdı. Sonra yüzünü iki avucu arasına koyarak secde etti. Teyze'den başını kaldırdığı vakitte yine ellerini omuzlara hizasına kadar kaldırdı. Namazdan çıkana kadar hep böyle yaptı. Muhammed bin Cühade diyor ki bunu Hasan bin Ebu Hasene'ye anlattım. O da şöyle dedi. O Allah Resulü'nün namazıdır. Onu yapanlar sünneti yapıyor. Yapmayanlar sünneti yapmıyor. Bu hadise Ebu Ahmed Ahmet İbn İbni Hibban İbni Hazm El Muhallada İbn-i Abdülber temhitte, ve i̇bn Abi Ebe Asım el-Ahad vel-Mesani'de sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Elbani, sahihi Ebu Davud'da sahih demiştir. Abdülkadir el-Arnavut ve Şuaid el-Arnavut, Vatul Mead'da yaptıkları tahkikte senedi sahihtir demişlerdir. Abdülcebbar bin Vail bin Hucur'dan o da babasından tahkik etti ve dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Benim için onun yüzünden daha sevimli, benim için onun yüzünden daha sevinli bir yüz herhangi bir tül arabında yoktu. Arkasında namaz kıldım. Her tekbir aldığında ve iki secde arasında kalkış ve inişlerinde ellerini kaldırırdı. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Bu hadisi Ahmet ve İbni Asakir rivayet etmiştir. Yine bana Vahid bin Hucur'dan tahdis etti dedi ki Allah Resulü ile beraber namaz kıldım. Tekbir aldığında ellerini kaldırıyordu. Ruku yapmak istediğinde ellerini kaldırıyordu. Secde etmek istediğinde de ellerini kaldırıyordu. Teşehid için oturduğunda işaret parmağı ile işaret ederdi. Bu hadisi de Tabarani rivayet etmiştir. Darakotni'nin rivayet ettiği bir hadiste ise Hüseyin bin Abdurrahman'dan tahdis edildiğine göre dedi ki, İbrahim'in yanına girdik. Ona Amr bin Murren'in şöyle tahdis ettiğini söyledi. Hatremlilerin mescidinde, Hatremlilerin mescidinde namaz kıldık. Bana Avkamebi Vail babasından onun Allah Resulü Aleyhisselam'ın namaza başlayacağı zaman ruku yapacağında ve secde edeceğinde ellerini kaldırdığını gördüğünü tahdis etti. Yine Vail bin i El-Hatrami'den rivayet edildiğine göre şöyle diyor. Muhakkak ki Allah Resulü ve sellem tekbir aldığı zaman, ruku edeceği zaman ve başını rukudan kaldıracağı zaman ellerini kaldırırdı. Yine dedi ki secde edeceğini de böyle yapardı. Bu hadiste İbn-i Huzaym'e rivayet etmiştir. Yine Al-Kan'a bin Vail bin Hucur babasından kendisine şöyle tatil ettiğini haber verdi. Muhakkak ki o babasının Allah ﷻ ﷺ kalktığında ve oturduğunda ellerini kaldırırken gördüğünü tahdis etti. Bu hadis'i Rama Hürmuzi Muhattisul Fas'da rivayet etmiştir. Yine Wa'il ibn Huzur'dan dedi ki, Nebi Aleyhisselatüsselam her iniş ve kalkışta ellerini kaldırırken gördüm. Bu rivayetle İbn ebu Şeybe Rivayet etmiştir. Evet kardeşler bunlar 28. maddenin dip notlarıydı. 29. Bukhari dedi ki Abu Bekir en Nehşeli Asim bin Kuleyb'den o da babasından rivayet etti. Ali radiyallahu anhu ilk tekbirde ellerini kaldırırdı. Sonra bir daha da kaldırmadı. İlk tedbirde ellerini kaldırsa sonra bir daha da kaldırmadı. Bu hadisin dipnotunda şöyle deniyor. Beyhaki de hadisin bu yolla yanlış olarak rivayet edildiğini, doğrusunun ise şu olduğunu söylemektedir. Ubeydullah bin Rafi Ali radiyallahu anhudan, o da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rükua giderken ve rükudan başını kaldırırken ellerini kaldırdığını görmüştür. Ali radiyallahu anhu hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın amelini bırakıp da kendi amelini yapacağını düşünmek doğru değildir. Öyleyse sadece Ebu Bekir en-Nuhayşli'nin tek başına söylediği ve başkasının da söylemediği bu hadis ile amel edilmez demiştir İmam Beyhaki. Yine kardeşler Beyhaki bunun bir benzerini el de olduğunu söylemek, el de söylemektedir. Ahmet bin Hanbel El İler'de bu hadisi En-Nehşeli'den, başka kimseden rivayet etmediğini söylemiştir. İmam Zeyra'yı Hanif alimlerinden kitabı Nasr-ı Ali radıyallahu anh'ın ellerine kaldırdığını, Ebu Davud Tirmizi İbn-i Maci ve Nesai'nin rivayet ettiğini söylemiştir. Yine İbn-i Dakik el-İğit'in, İbn-i Dakik el Darimi'nin Ali radıyallahu anhunun ellerini kaldırmadığına dair hadisi için zayıf dediğini nakletmiştir. İbn Saeed'in nafsa Tilmiyye yaptığı şerhte şöyle demiştir: Bukhari Ali radıyallahu anhunun hadisini zayıf ve Sufyan es-Serv'in zayıf dediğini nakletmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giderken rükûdan kalkarken ve ikinci rekattan kalkarken ellerini kaldırdığını Ali radıyallahu anhudan merfu olarak rivayet edildiği, edildiği sahihtir. 30 taksim A Kuley bu hadislerin kaldırılmasını ezberlememiş olmakla beraber Ubeydullah'ın rivayeti daha sahihtir ve Ubeydullah'ın bu hadisi ellerin kaldırılmasına dair şahittir. 30 B Eğer bir hadisçiden iki kişi rivayet ederler ve onlardan biri onu yaparken gördük. Diğeri de onu yaparken görmedim derse, o zaman onu yaparken gördüm diyenin ki şahit delil olandır. Yapmadı diyenin sözü ise şahit değildir. Çünkü o fiili ezberleyememiştir. 31. Abdullah bin Ezrubeyr'in falanın filana bin dirhem verdiğini ikrar ettiğine şahitlik eden iki kişiyle, böyle bir şeyi ikrar etmediğine şahitlik eden diğer iki kişi hakkında ikrara şahitlik eden iki şahide göre hüküm verip diğerlerini iptal etmesi de böyledir. Yine Bilal radıyallahu anh'un Nebi aleyhissalatü vesselam Kabe'de namaz kıldığını gördüm demesiyle El-Fadl bin Abbas radıyallahu anh'un Kabe'de namaz kılmadı demesi hususunda insanların Bilal radıyallahu sözünü kabul etmeleri de böyledir. Zira o şahit olandır ezberleyemediği için namaz kılmadı diyenin sözüne itibar etmemişlerdir 32 ve Abdurrahman bin Mehdi şöyle dedi En-Nehşeli'nin Asim bin Kuleyit'ten rivayet ettiği hadisi Es-Sevriye anlattım o hadisi kabul etmedi 33 bize Abdullah bin Yusuf bildirdi bize Malik bin Şahat'tan o da Salim bin Abdullah'tan o da babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anhudan bize bildirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığında ve ruku için tekbir getirdiğinde ellerini omuzları hizasına kaldırırdı. Başını rukudan kaldırdığında aynı şekilde ellerini kaldırırdı. Secdelerde ise bunu yapmazdı. 34. Bize Eyyub bin Süleyman haber verdi. Haber verdi. Bize Ebu Bekir bin Ebu Uley Süleyman bin Bilal'den o da el aladan bildirdi. Muhakkak ki o Salih İbn Abdullah'ı işitti. Onun babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu da secdelerde başını kaldırırken ve kalkmak istediğinde ellerini kaldırırdı. Bukhari bu rivayet hakkında Temamül minne fi talikatu ala sünne isimli kitabında Bukhari'nin sahihindeki şartı üzere senedi sahihdir demiştir. 35. Bize Abdullah bin Salih bildirdi. Bize El-Leis bildirdi. Bana Nafi haber verdi ki Muhakkak Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu, namaza yöneldiğinde ellerini kaldırırdı. Ruku ettiğinde rukudan başını kaldırdığında ve iki seyreden tek tekbir getirir ve ellerini de kaldırırdı. Evet kardeşler 35. maddeyi okuduk en son. İnşallah bir ki deste 36. maddeden devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, eşhedü en ilahe illa ente ve ve